...Ezam Hazretlerinin şehadeti. Ah, oh, hava da ne sıcak. Ezan vaktine kadar şu ağacın altında oturup serinliyim bari. Kuşlar da ne güzel ötüyor. Her varlık kendi lisanıyla Rabbini zikrediyor. Fakat duymaya kulak gerek. Bu da kim böyle? Deli gibi at sürüyor. Dur evlat dur! Allah Allah! Mühim bir derdi olmalı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Yabancısın galiba. Evet. Uzaklardan geliyorum. Bu tür at koşturduğuna göre mühim bir işin olmalı. Mühim ya. Hem de çok mühim. Merak ettim evlat. Derdini söyle de bir derman düşünelim. Alemde ölümden gayrı her şeye derman vardır. Bir de ihtiyarlığın çaresi yok. İşte ben de derman aramaya geldim. Benim çareme ancak Ebu Hanife bakabilir. Bu düğümü ondan başkası çözemez. Ah, asıl şimdi sen benim ciğerimin zarını sızlattın. Allah Allah. Ben sana ne yaptım ki baba? Yabancı oldun bundan belli. Senin dünyadan haberin yok. Süleyman Allah. Sen neler diyorsun baba? Demem şudur ki... İmam-ı Azam Hazretleri, Rabbine kavuştu. Zalimler eliyle zindanda şehit edildi. Fakat senin haberin yok. İnna lillahi ve inna ileyhi radihun. Ah vah! Öyle bir sultan nasıl zulme uğrar? O büyüğe nasıl el kalkar? Bilmez misin ki, cihan mülkünü birinin adı, ebedi olarak kaplar. Birinin de zulmü, ...kara dumanlı korkunç geceler gibi nefretin kapısını çalar. Alemde zalimler gam seline değirmen olan kimselerdir. Ve kendileri rahat eder ne de halka huzur verirler. <gülüyor> vah talihsiz insanlar, vah! Ben şimdi kendi derdimi unuttum. Ebu Hanife'nin şehadeti mi yaktı. Bu evliğim hadise kimin yüreğini yakmadı ki? Fakat zalimler ibret almayı da bilmiyorlar. Hangi zalim tacıyla tahtıyla toprak olmamıştır? Ecel değirmenin nicelerinin kafasını un etmiştir. Gelip gidenlere bak. İnsan ne? Bir var bir yok. Küflü kemikli kafazan ne der ki? Kabir yok. La havle ve la Rabbimin işine bak. Ne için gelmiştim? Neyle karşılaştım? Fakat yine kendimi karda sayıyorum ki... ...senin gibi gün görmüş birine rastladım. Evlat, evlat güneşi herkes görür de... ...güneş mülküne herkes yol bulamaz. Niceye bir yanayım ki... ...ben de Ebu Hanife'den o yolun inceliklerini öğrenmek ümidiyle gelmiştim. Taliye bak ki onu elimizden aldılar... İnsanlar niye Allah'tan korkmaz... ...niye hesap gününü düşünmez bilmem. Ah hırs elinden... ...nefs elinden... ...hırsın damarı kurusun. Dünya sevgisi... ...ve saltanat hırsı... ...insanın gözünü kör ediyor. Kainatın nuru... ...ve Allah'ın sevgili Resulü... ...dünya sevgisi... ...bütün hataların başıdır... ...buyurmuşlardır. Allah beni ona feda kılsın... Onun her sözünde bir hikmet vardır. Fakat Cenabı Hak birinin kulağına pamuk tıkamışsa artık çare yok. Ölüye duyuramazsın. Oğlum bizi Rabbimize davet ediyorlar. Mescitte namazımızı kılalım. Ondan sonra benim misafirim oldu. Uzak yerden geldim. Yorgunsunuz. Bir yudum suyumuzu, bir tas çorbamızı içersek. Allah razı olsun. E size bir şartla misafir olurum. <gülüyor> Her şartın kabul evlat. O Sultan İmamı, o ümmetin yüz akı Ebu Hanife'yi ve başına gelenleri bana anlatmanı rica ediyorum. Görüyorum ki siz bu saçları boşa ağartmamışsınız. Teşekkür ederim. Hadi şu mescitte namazımızı kılalım. Bismillahirrahmanirrahim Ya müfettihal ebba Habib Oğlum Habib Buyur büyük baba Kapıyı aç bize yol göster Misafirimiz var Misafirimizin atını da gölgeye çek Tamam büyük baba açıyorum Buyurun hoş geldiniz Selamun aleyküm küçük dostum Ve aleyküm selam Şeref verdiniz Buyurun buyurun efendim e, Yavrucuğum misafirimiz uzak yoldan gelmiştir Bize hemen yiyecek içecek bir şeyler getir Derhal dedeciğim e, Siz şöyle oturup nefeslenin efendim Ben şimdi getiririm Maşallah Torununuz kınalı kektik gibi yerinde duramıyor Öyledir ...misafire hizmeti sever. Allah uzun ve hayırlı ömürler versin. İşte geldim. Buyurun. Şimdi hem suyumuzu içelim... ...hem de siz... ...o büyük imamı... Bana anlatıyorsun <gülüyor> Dinleyecek birini buldu mu Dedem anlatır da anlatır Sizin talihiniz varmış ki Dedeme rastlamışsınız Seni yaramaz çocuk Beni misafirime şikayet <gülüyor> mi ediyorsun Yo yo dedeciğim seni met diyorum. <gülüyor> Dinlemeye hazır mısınız Elbet hazırız Hadi Allah kolay getire Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır ve onsuz başına iş güdüktür. Canımın sevgi tarlası çok susamış olmalı ki... ...gözü yaşlı bulut gibi sizi karşımda buldum. Büyük baba, benim can telime mızrap mı vurmak niyetindesin? Merhaba ey şeker mademi. Kuş olur ki yuvayı yüksekte yapar. Kuş da olur ki onu bir topal kedi kapar. Güzel dersin, hoş dersin. Evet, yüksekte olanlara erişemeyenler işi daima zulüm topuzuna havale ederler. Çelikten yaprakları olan çınara baltan ne yapabilir ki, kılıç ne yapabilir ki? Ama kılıcı getirip kafasını vuranlar az değildir. <gülüyor> Baba, senin bu küçük değiş var. Neler de biliyor maşallah. Ee, kimin torunu? Ne diyordum? Bu cihan çok baltalar gördü. Fakat İmam-ı Azam gibi büyükleri pek az görmüştür. O hakkıyla imamdı. Onun ilmi sanki içi inci dolu bir derya idi. Senelerce yatsı abdestiyle sabah namazını kılmıştı. Vah bana vah! Ben bir vakit namazı zor kılıyorum. İşte büyüklük burada evlat. Onlar Allah'ın seçilmiş kulları ve velileridir. Ve ümmet için birer rahmettir. Buna şimdi daha çok inandım. Ebu Hanife Allah korkusundan o kadar ağlardı ki... ...gözyaşları eteklerine dökülürdü. Büyük baba, Resul-i Ekrem Efendimiz çok geceler öyle ağlar. Mübarek ayakları şişinceye kadar kıyamda dururmuş. Aferin benim oğluma... İşte Ebu Hanife de tıpkı Nebiler Sultanı gibi gözyaşı incilerini topraklara saçardı. O zamanın ve cihanın süsüydü. Mantığı o derece kuvvetliydi ki eğer şu ağaç altındır derse onu ispat ederdi. Demek ki ilimden meydana gelmiş bir dağ. Güzel dedi evlat. İl mükemalde, fazl keremde, zeka ve işte hatta Cömertlik ve doğrulukta, takva ve verada misli bulunmayan bir zattı o. Ah ah, keşke ona talebe olsaydım. Ey başımın övüncü, sana müjde. Ebu Hanife, 700 tane pırlantadan kıymetli alim yetiştirmiştir. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer talebelerinin en meşhurlarındandır. Ömründe 55 defada. defa da, Hac etmiştir. Ne devlet. Devlet ya. i̇mam Azam olmak kolay mı? Bir gece yatsı namazından sonra mescidin kapısında talebelerinden biriyle bir mevzuya daldı. Ta sabah namazına kadar o şeyi konuştular da gecenin bittiğinden haberleri olmadı. Ah ah ne yazık ki ben zamanımı boşa geçirmişim. Küfede bir adam Hazreti Osman'ı sevmiyor ve Allah Resulünün Oşanlı şanlı halifesine Yahudi diyordu. Kimse de onu susturamıyordu. Ebu Hanife bunu haber aldı. Şimdi o günlere dönelim. Kim o? Ebu Hanife. Ee, buyur ya imam. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ey Allah'ın kulu. Senin kızını birine istemeye geldim. Söyle ya imam, Kimin için istiyorsun? <gülüyor> Zengin, şerefli, itibarlı bir adam. Hafızı Kur'an, cömert, kerim, geceleri ibadetle meşgul ve herkese makbul. Yeter yeter ya imam, Bu saydığın meziyetler kafi. Bu faziletli insan az bulunur. Yalnız bir kusuru var. Allah Allah. ...öyle bir adamın ne kusuru olur ki? Yahudi diyorlar. Allah, Benim kızımı bir Yahudi'ye vermemi benden nasıl istersin? Ya imam! Hiç öyle şey olur mu? aklıkıt kıt adam! Sen bir Yahudi'ye kızını vermezsin de... ...Peygamberi Zişan iki kızını aynı adama nasıl verir? Bunu hiç düşünmez misin? Nasıl olur da Hazreti Osman hakkında öyle söylersin? Ya Allah vedet! Ebu Hanifeyle kimse baş edemez derlerdi de inanmazdım. Sen gerçekten imamların sultanı ve eşi bulunmaz birisin. Hazreti Osman hakkındaki sözlerime tevbe ediyorum. Umarım ki Rabbim de beni bağışlar. Vah talihsiz başım vah! O büyük insanın mübarek yüzünü bir kere görseydim ne olurdu? Onu görür sohbetinde bulunurum diye gelmiştim. ...ama o yar ile vuslat demindi. Allah ona rahmet etsin. O bu ümmetin övüncü... ...zamanın zineti ve alimlerin önderiydi. Büyük baba... ...sen onu gördün sohbetinde bulundun mu? Evet yavrucuğum. Anlat bize. Ne olur anlat büyük baba. Onu ben de bilmek, tanımak istiyorum. O ay yüzlü imam... ...ömründe elli beş defa hac yaptı. Son hacında... Allah'ın kutsi evi Kabe'ye girdi. Burada iki rekat namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa tamamını okudu. Sonra gözyaşlarını çakıl taşları üzerine dökerek hıçkırdı. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sana layık kulluk yapamadım. Kendim gibi kulluğumdan oksan ve eksik. Fakat senin zat-i akdesinin akılla anlaşılamayacağını iyi anladım. Ey Kerim, ey cömert Mevlam, kulluğumdaki kusurumu bu anlayışıma bağışla. Beni mağfiretinin pa suyuyla tertemiz et. Beni sen kaldı ki şimdi yere vuramazsın. Benden razı ol ki bayram edeyim. Kutsi evinin hürmetine, Nuri ve Çin'in şerefine, bana lutfunu yoldaş eyle canım ebedilik ırmağından su içsin. Allah Allah, koca imam böyle nasıl ağlayıp inliyor? A başımın övüncü, gözyaşı olan yere rahmet iner. İmam-ı Azam hazretleri öyle inleyip dururken, Kabe'nin hariminden heybetli bir ses aksetti. Ey Ebu Hanife Sen beni iyi tanıdın Ve bana hizmetini kulluğunu güzel yaptın Seni ve kıyamete kadar senin mezhepinde olup Yolunda gidenleri af ve mağfiret buyurdum Gönlün şad olsun Rabbimin keremine şükür O ne sultandı O ne mana ceylanıydı O kadar takva ve vera sahibiydi ki Artık ben ne diyeyim Geceleri namaz kılarken ağlamasını ve inlemesini yakınları işitirlerdi. Hatta gözyaşlarının hasır üstüne yağmur gibi düştüğü duyulurdu. Allah ona rahmet etsin. Bir gece yatsı namazında namaz kıldıran imam, Zirzal suresini okumuştu. Ebu Hanife de camideydi. Öyle bir vecd haline büründü ki, hiç kimseden haberi olmadı. O istirak hali, ...ta sabah ezanına kadar sürdü. Müessin sabah ezanı okumak için geldiğinde... ...şanlı imamı aynı yerde ve aynı halde buldu. Ebu Hanife'nin mübarek dudaklarından... ...şu kelimeler dökülüyordu. Ey hayrın da... ...şerrin de zerresini zayi etmeyen Rabbim. Kulun Ebu Hanife'nin... ...şer misabesindeki hallerini affeyle. Sen bu aciz kuluna acı Çünkü herkesin sultanı sensin Benim dilimden dökülen kırık dökük sözleri de rızana uygun Çünkü sözlerinde sultanı sensin Amin Amin Kandilini söndüreceksin evladım Hayır ya imam Sabah namazı için ezan okumaya geldim Bu vakit yatsı değil Demek ben yatsıdan beri buradayım Evet ya imam Evlat benim bir takım hallerim vardır ki bir kısmına sen şahit oluyorsun. Senden rica ediyorum hallerimi kimse duymasın. Benim Rabbimle bazı hallerim olur ki akıllar hayretinden parmağını ısırır. Sen gönlünü hoş tut ya İmam. Seninle olmak ne güzel. Ah şeker huylu çocuk. Benimle değil Allahü u Teala ile olmak ne hoştur. Onunla olan neyi kaybeder? Onu bulamayan neye malik olur ki? Bu halde ben minareye ezan okumaya çıkıyorum. Rabbimin kullarını Rabbime davet edeyim. Ne şerefli vazifen var. Allah seni bahtiyar etsin müezzin. Allahu Ekber Allahu Ekber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 Büyük baba, büyük baba... ...bu ne dehşetli hal... ...Ebu Hanife geceler boyu nasıl durur da... ...ve gecenin bittiğinden nasıl haberi olmaz... İlahi aşkın çırasına yanmak kolay mı yavrucuğum... ...müjdeler olsun aşk yolunun uyanık erlerine ki... ...onlar muradının incesini elde etmişlerdir... ...bir Arif ne hoş söylemiştir... ...her kimde güzel Allah'tan madasına bir aşk varsa... O aşk, şeker yemek kadar tatlı bile olsa, yine can çekişmektedir. Hakiki maşuk olan Allah'tan başka bir temaşası bulunan aşk, aşk olmaz, saçma sapan bir sevda olur. Desene, yandım, bittim, öldüm diye nameler düzenlerin aşkı, her lahza can çekişmektedir. Evet, fanileri sevmekte saadet yoktur. İnsan, bir fani ne kadar üstün bir aşkla sevse de sonunda ondan ayrı düşecektir. O halde ebedi olanı ve hakiki maşuku yani Cenabı Hakk'ı sevmek lazımdır. Ya Rabbi benim gönlümü aç. Marifetinin nuru ile gönlümü doldur ki senin sevgine yol bulabileyim. Aşk sözü her ağza layık değildir. Aşk bahçelere güller hediye eder. İşte Ebu Hanife Hazretleri ilahi aşkın kokusunu canında duymuş biriydi. Bir gün evinde yine aşk ve veşt halindeyken birden kapısı yumruklandı. Ya havle ve kuvvete Kim o? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Halife Mansur'un adamlarıyız. Mansur çok acele sizi makamına istiyor. Götürmeye geldik ya imam. Yalvarırım çabuk ol. Halife bu ihtiyarı ne yapacak? Benim devlet kapısında ne işim olur ki? Biz emir kuluyuz ya imam. Biz de Allahu Teala'nın kuluyuz. Ve onun emrine karşı gelmeyiz. Ya imam, ya imam. Duracak zaman değil Eğer bize merhametin varsa hemen gidelim Yoksa Mansur canımıza okur Ah evlatlar Siz Mansur'dan koptuğunuz kadar Allah'tan koksaydınız. Başınız göğe değerdi Bizi acı ya imam Allah hepimiz acısın evlat Bir dakika müsaade et Hemen hazırlanıp geleyim Ey Cabir bu iş umduğumuzdan da kolay oldu. Sen onun ne yaman bir arslan olduğunu... ...halifenin yanında göreceksin. Elbet burada durup bizimle çene almaz. İşte hazırım çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur Ya imam. Şu ata bin. Olmaz evlatlar. Ben kendi binitime binerim. Devletin malı bize gerekmez. Ele Mansur'un atına hiç binmem. Öyle olsun Ya imam. O halde kendi atına bin. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Y yardım et evlat ah, ah, Oldu Ya Allah Ya Sübhan Ya Cabbar Hemen içeri alınız. Ve selamu aleyküm ya Mansur Ve aleyküm selam ya İmam Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk ya beni ta buralara kadar Niye çağırırsınız benim sizinle görülecek bir hesabım yok ki. <gülüyor> ya imam senin hesabına iyi bir şeye karar verdim. Ümit edelim ki sevinirsiniz. Allah Allah bizim haberimiz olmadan bizim hesabımıza karar veriliyor. Peki neymiş o şey? Ya imam seni kadılar kadısı tayin ediyorum. Bundan böyle Bağdat kadılığını ve hilafetin dini işlerini sen yürüteceksin. Saltanatımız sırtını sana dayasın ki yıkılma tehlikesi olmasın. Ey Mansur, ben bu işe layık değilim. Sen kendine bir başkasını bul. Yalan söylüyorsun. Ey halife, şunu bil ki yalan söylüyorsam yalancıdan kadı olmaz. Doğru söylüyorsam ben bu işe layık değilim. Sen daha layık birini ara. Gel etme beni, ben bu işe seni layık görüyorum. Boşa zahmet çekersin, ben kadı olamam. Son sözün bu mu? Son sözümde bu, ilk sözümde bu. Ben kadılığı kabul edip senin zulmüne ortak mı olayım? Senin Müslümanlara yaptığın zulüm nedir? Ateşine beni ortak mı edeceksin? <gülüyor> Sonra bu sözünden nedamet duyma. Ben seni yola geçirmesini bilirim. Ben de Allahu Teala'dan başkasına boyun eğmem ve kimseden korkmam. Hele senden hiç. Görüşürsen görüşürsen Ey Rebi! Ey Rebi! Buyurunuz, ey Müslümanların emiri. Derhal Ebu Hanife'yi zindana atınız. Emredersiniz Sultanım. Kullarını aç beni dinle. Zindana atıp öyle yatırmak yok. Buna günde yetmiş kırbaç vurduracaksınız. ki kadılığı kabul edene kadar. Rabbimin Kerem'ine şükür olsun ki, Hazreti Yusuf'un makamına gönderiliyorum. Zindancı! Zindancı! Allah'ın ceza adam neredesin? Derini yüzdirmek mi istiyorsun zindancı? Ey Rebi! İnsan paralayan arslan olma. Bu kadar öfke de iyi değildir. Adamı korkutma. Allah'ın kullarına karşı merhametli ol ki göktekiler de sana merhamet etsin. Bilirsin ki Resul-i Ekrem Efendimiz men la yerham... La yülham, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmuşlardır. <gülüyor> merhamet ha, merhamet öyle mi? <gülüyor> o zindancı bakalım sana merhamet edecek mi? Sen beni düşünme, bana Allah kafi, Kuluna Rabbi kafi değil mi? Ben şu halimde sana daha çok acıyorum. Çünkü Mansur hesabına kendini ateşe atıyorsun. Ateşle dostluk olmaz Ateşe girmek için İbrahim olmak gerekir Yahu bu aptal adamdan bu zindancıdan hala bir ses yok Ve burasını babasının köşkü mü zannediyor Zindancı başı zindancı Buyurun efendim bir şey mi hissediniz? Daha soruyor bir de Senin kafanı kırmalı bir adam Neredesin bre? Namaz kılıyordum efendim Bu sebeple geldiğinizden haberim olmadı Öyleyse haberin olsun Bu ihtiyarı görüyor musun ha? İşine yarar mı bakalım bir bak Fesibhanallah Ebu Hanife bu Hoş geldin ya imam Hoş bulduk evlat Ey kalın kafalı adam Bu ihtiyara günde yetmiş kırbaç vurulacak Anladın mı Ta ki Bağdat kadını kabul edene kadar Duydun beni değil mi Tövbe tövbe Allah korusun Ben ölürüm de Ebu Hanife'ye fıske vurma. O mübarek imama kalkacak el kurusun. Sus! Sus! iş bilmez adam! Asker! Asker! Buyurun efendim! Şu aptal zindancının hakkında başına getir. Kılıcın kabzasıyla beline beline vur. Vur ki rediğinin kim olduğunu öğrensin. Veri gel. bere gel. Al <gülüyor> sana! sana. <gülüyor> Beder! Allah! Beden, Al sana! Vurun! Duruveren! Bir düşüneyim. Ha şöyle... Çabuk bu ihtiyarı içeri götür ve işine koyul. Ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum fakat gene geleceğim. Ya imam. Şu canavar ruhlu adam... ...size bir zarar eriştirmeden içeri girelim. Saraylarda köşklerde oturacak bir sultanın... ...bu belalı zindanda işi nedir? Ey oğul. Hazreti Yusuf'un zindanda işi neydi? Allah'a hamdolsun ki... ...kulu ve peygamberi... Yusuf aleyhisselam gibi beni zindana layık gördü. Asıl ahiret zindanından korkmak lazım. Cennetin Yusuf'u zindan derdiş etmediği gibi... ...Züleyhası da hasret narına yanmaz. Sen cennete yol bulmaya çalış. Asaf, Asaf Buyur Bundan sonra hizmetin bana değil... Bu mübarek itiharı olacaktır Hadi hemen işe koyul Ve Ebu Hanife'nin yerini hazırla aa, aa, Bu dede Ebu Hanife mi? Ta kendisi Ona hizmet et ki gözün gönlün açılsın O mübarek insanın hizmetini seve seve yaparım usta Sen gönlünü hoş tut Teşekkür ederim yavrum Biz size zahmet vermek için gelmedik Fakat başımıza talip olanlar var hiç olacak iş değil ya Benim Mansur'dan af dilememi bekliyorlar Ben sadece Allahü Teala'dan af ve mağfirettiler Yalnız Allah'tan korkarım Siz Hazreti Ömer'i bilirsiniz değil mi? Onu kim bilmez ya iman? Adalet onunla kemal buldu Zulmün kapısını o kapattı Evet zulmün kapısını onlar kapatmıştı Fakat bunlar açtılar o şanlı halife bir gün at üstünde gidiyordu. Halktan herhangi bir adam onu gördü ve bağırdı. Allah'tan kork ya Ömer! Allah Resulü'nün büyük halifesi hemen atından indi, yüzünü gözünü topraklara sürdü ve gözyaşlarını sıcak kumlar üzerine akıtarak Ömer de kim oluyor ki Allah'tan korkmasın dedi. Ah büyük insan Usta Usta Usta kapıda biri var Koş bir bak kimdir nedir Geldim geldim Neredesiniz be ee, Buradayız efendim Asaf gelen kimdir Halifenin adamları ...çabuk o zindancı olacak adam dışarı çıksın. Hemen efendim. Oh, siz miydiniz ya Rabbi? Bu ne şeref? atlı kıt adam. Kapıları niçin açık bırakırsın ha? Yoksa içeridekini kaçırmak mı istiyorsun? Ya Rabbi, makam hırsı senin gözünü kör etmiş. Bir kimse ki halife bile hakkında karar veremiyor... ...bu adam çok mühim biri demektir. Hele bu zatın ismi Ebu Hanife olursa... Açık kapıdan da çıkmayacak kadar cesur ve mert bir insandır. Kafanı kırmamı mı istiyorsun be adam? Sen halifeyi bu işe nasıl karıştırırsın? Sana emanet edilen şeyi güzelce muhafaza etmek senin vazifendir. Bana bir suçlu, bir cani, bir katil getirilse muhafaza etmek mecburiyetindeyim. Ama bana çalınmış mal verilirse onu da mı koruyacağım? Senin dilin pek uzam. Gevezeliği bırak da imamı ne yaptın onu söyle. Dediğim gibi kırbaçladın mı? Ebu Hanife'yi mi soruyorsun? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya kimi soracaktım kafasız adam? Allah korusun. Ben o büyük insana kırbaç vurabilir miyim? Ben Rabbimin makamından korkarım. O geldi zindan medrese Yusufiye oldu. Dili hep Rabbini zikreder ve bize hocalık yapar. Çabuk, çabuk beni ona götür. <gülüyor> Buyurun arkamdan gelin. Oh, kimler gelmiş? Gir yaribi. Gözüm, gözüm hiçbir şeyi seçemiyor Çok karanlık Alışamadım, karanlığa henüz alışamadım Ey Rabbi, neden korkup ürküp duruyorsun? Korkma İçerideki Sultan İmam'ın ne kılıcı ne hançeri var Sus be adam, suç diyorum sana Sen hep böyle iğneli konuşuyorsun Galiba başın gövdene yük oluyor İster misin onu kopartayım? Sizden her şey beklenir. Sadece insaf ve merhamet beklenmez. Çefil adam! Çefil! Bundan böyle elimden çekicin var. Sizden her şey umulur. Ya imam. Evet size halifenin emirlerini getirdim. Ey Rebi. Nedir o emirler? Mansur bilmediğimiz, tahmin edemediğimiz bir şey mi istiyor? Size yeniden Bağdat kadılığını teklif ediyorlar. Eğer bu defa da kabul etmezseniz kırbaç cezanız artacak. Hem bu kere işkence yapacak adamlar da dışarıdan getirilecek. Bu sefil zındancı da zincire vurulup bir hücreye kapatılacak. <gülüyor> Ey Rebi! Mansur hala Ebu Hanife'nin kim olduğunu bilmez. Sen de bilmezsin ya. Yani bana sitem taşıma atıyorsun. Asıl insanları sitem çişinde kebap yapan sizlersiniz. Bilin ki ben Allah'ın günleri sayısınca kırbaç yemiyi bir kere haksız yere fetva vermeye tercih ederim. Git efendine böyle söyle. Söyle ki Ebu Hanife Mansur gibi ruhunu nefsinin emrine vermemiştir. Ağzın dert görmesin ya imam. Sen, sen sus be adam. Senin hesabını yakında göreceğim. Dünyaya geldiğine pişman olacaksın. Ey Rebi. Bize öfkelenip o zavallı adama zulüm yapma. Sonra sana ateş dokunur. Bize karşı çok hem de pek çok acı konuşuyorsun ya imam. Hak çok kere acıdır. Sen de bilirsin ki ben vicdanını batıl bir ateşle tutuşturup üzerinde ihtiras ve nefsanilik aşını kaynatmış biri değilim. Ben kadı olursam Beytülmalı Onda hakkı olanlara veririm. Mansur'da ihtişamlı saraylarını ipek perdelerle örtemez. Azamet ve kibirle halkı ezemez. Mazlumları zindanlara doldurup illetemez. Daha sayayım mı? <gülüyor> Sen gene de bir düşün ya imam. Bu işin sonunda ölüm kokusu var. Ben yetmiş yıl düşündüm. Bu saçlar değirmende mi ağırdı zannedersin sen benim burada söylediklerimi gidip efendine anlatacak kadar kuvvetli bir yüreğe sahip misin onu düşün beni ölümle korkutamayacağını da düşün gidiyorum gidiyorum ama gene geleceğim iyi düşün ya imam Alım atları sür hemen saraya gidiyoruz. Geldin mi ya Rabbi? Ümit ederim iyi haberlerin vardır. Geldim ey müminlerin emiri. Fakat sizi sevindirecek bir haber getiremedim. Demek işimiz zor. Zor ki hem ne zor. Ebu Hanife bir dağ gibi bize karşı ayakta durmaktadır. Bana kimse karşı gelemez. O kişi İmam-ı Azam olsa bile. Sen benden yana mısın, ondan yana mı ya Rabbi? Niçin onu methedip duruyorsun? Ben elbet sizden yanayım emirim. Lakin onun büyüklüğünü de bilenlerdenim. Hemen zindana geri dön ve onun cezasını artır. Çıplak sırtına her gün yetmiş kırbaç vurduracaksın. Ta ki bizden af dileye. Halk onun zindanda kırbaçlandığını duyacak olursa... ...bize karşı ayaklanabilir. Bunu da düşünmemiz lazım emirim. Sen de tut. Niye hep beni yoksa sürüyorsun? Niye ondan bunca korkun? Neden, neden? Ben hep sizi düşünüyorum sultanım. Pekala, pekala. Beni düşünüyorsan bu işi çabuk bitir. Hadi hemen yürü. Teklifimi tekrar ona bildir. Kabul etmezse azabımı ona tatlır. Aciz karınca aslanlık davasında... İşe mi dedin, Yok sultanım hayır sultanım Ya Cemil'ü ya Allah Ya Karib'ü ya Allah Ya Mücib'ü ya Allah Ya Habib'ü ya Allah ya Baki, ya Allah Ya Hadi, ya Allah Ya Kadir'ü, ya Allah Ya Kahhar'ü, ya Allah Ya Cebbar'ü, ya Allah Ya Gaffar'ü, ya Allah Ya Fettah'ü, ya Allah Allah beni size feda kılsın Ne güzel, ne hoş hal bu ''Rabbimi zikrediyorum evlat. Sen onu anarsan o da seni rahmetiyle anar. Gözündeki gaflet sürmesini şimdisi. Çünkü yarın toprağın gözüne sen sürme olacaksın. Sakın cahillerden ve gafillerden olma. Cahilin canı bu zevkten, bu duadan, bu zikirden, bu tazarlıdan uzaktır. Çünkü... Onun dili Yarabbi Yarabbi Demek saadetinden mahrum bırakılmıştır Gözümü gönlümü açtın ya İmam O zalimler senden ne isterler Hani Allah'tan korkmasam Zindana düştüğüne sevineceğim Çünkü buluttan su içen çiçeklere döndüm Ben devlet kuşuyum Beni avlamak isteyen çok Sen benim gönlümü hoş ettin evlat Eyvah Eyvah felaket <gülüyor> kapımızda e, Ne oldu çocuk Rebi yine zindanın kapısında Bu defa yanında iki tane insan azmanı var Ben gidip bir yerlere gizleneyim Evet hemen gözden sileceğim İşte yakalandın sefil yaratık. Neler oluyor ey rebi Ceylan parçalayan kurtlara dönmüşsün Benim etim serttir dişini kırar. Sus sus aptal adam Çocuklar hemen şu adamı yakalayın ya, Yakalayıp zincire vurur Zindanın ışık görmeyen hücrelerinden birine sıkın Orada farlereyle baş başa kalsın, bağra çağıra can versin. Zalimler korkak olur. Tek başına gelmeye cesaret edemedi, değil mi? Cehennemin yanında bu zindan nedir ki? Ha ha ha ha ha. Az sonra sesini şeytanlar bile duyamayacak. Hadi götürün bu sefili Seninle maşerle hesaplaşacağız, ey zalim. <gülüyor> Bugün gene bize eğlence çıktı. Hey kerim, suatsı adam. Gel, gel Halit. Ne dedi, duydun mu? <gülüyor> Ey Yezid! O zindancı denen adamı zincire vurup hücreye kapattınız mı? Evet efendim. Ölü gibi yatıyor, yediği yumruk canına okumuş. <gülüyor> ben şimdi gidiyorum. Bu ihtiyar size teslim. Onu hemen kırbaçlamaya başlayayım <gülüyor> Sen hiç merak etme efendim Bize kim demişler Ya imam son bir kere daha seni uyarıyorum Kendine yazık etme Bu kalın kafalı adamlar merhamet nedir bilmezler Korkma korkma ayrı Onlar senden yine insaftıdır Hiç değilse akılların oksan Hadi çocuklar hoşçakalın Güle güle efendim güle. Ey Yaradanım Allah, seni nasıl översem öveyim, sen ondan ilerisin, yücesin. İyice biliyorum ki cana cansın sen, iyice anlıyorum ki seninle olana gamuk isabet etmez. Sen beni rızana, didarına nail buyur. Bu ihtiyar ne diyor yahu? Kara alıyor. ne diyecek? Bu nasıl ağlamadır? Hiç ağlama işine benzemiyor. Ne dersin? Sırtını okşamaya başlayalım mı? <gülüyor> Felalmaz. Madem halife emridir. Emre karşı gelinmez değil o mi? O halde kırbacımı getir ve ihtiyarın elbisesini sırtından çıkar. He. Görelim nice erdir. <gülüyor> Alacağım parayı düşünüyorum da. Avuçlarım kaşınıyor. Sevincimle uçacak gibi oluyorum. Getir şunları. He. Al işte. Kırbacın da kavundan çıkmış yılama benziyor. Oy, ben bile korktum. Gel bakalım ihtiyar. Sen kim oluyorsun ki halifeye karşı kıyam edersin ha? Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu zavallılara merhamet buyur. Daha kıyamın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Halbuki ben kıyam etmediğim için bu zindandayım. Ölürüm. Fakat mansura kıyam etmem. Bir şey mi dedin ihtiyar? Yok, yok evlat. Kendi kendime bazen konuşurum. Akılsızlar olmasa zalimler ne yapardı? Vay başıma yere! Bre dedi. Senin kuş kadar canın yok. Bizim kırbacımıza nasıl dayanacaksın ki? He? Hem senin gibi zayıf bir ihtiyar da halife ne ister? Halifenin benden ne istediğini rebiye niye sormadım? Benim vücudum zayıf fakat imanım kuvvetli. Karı da aciz bir varlık ama petek petek bal yapar. Sohbet zamanı değil. Rebi gelirse canımız ok. Ha, hadi biz işimize bak hadi. <gülüyor> Ey her şeyi gören bilen Rabbim. Şu zavallılar rebiden korktukları gibi senden korksalardı ayakları öpülürdü. Melekler onların başında kanat çırpardı. İlahi, Canımın sevgi tarlası çok susadı. Rahmetini, mağfiretini bekliyorum. Gecenin de eli, Gündüzün de eli, Bana senden hediyeler sunuyorum. Vuslatını vaat ettiğinden beri, Ne gece, Ne gündüz sensizim. Sen benimle olunca, Zehir bile içsem, Bana şeker yemek gibi tatlı geliyor. Lütfette, İhsan sofrasından, şovaba doğata nasip etsin. Çilele konuşuyorsun ha ihtiyar. Bal! Al, al, al Ya Bal! sana ham derim. Allah'a dedim de. İyi. Aman Allah. Aman Allah. ya. Sık dişini bakalım. Aman <gülüyor> Allah. Mansur'a karşı gelmek öyle. Vallahın. Bunları af buyur. Çünkü bilmiyorlar. Eğer bilmiş olsalardı kendilerini ateşe atarlar mıydı? Sonu ölüm dahi olsa ben zalimlerden af dilemem. Ah oh, be ihtiyar! Bizi niye hala lafa tutardın ha? ne zayıfsın! Al sana! Bir, ah. Iki, ah, ey üç. merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Sana hamdü senalar olsun ki... ...beni işkence görmekte... İbrahim Aleyhisselam'a ve Hazreti Yusuf'a denk tuttum. Vücudu zayıf ama iyi dayanıyor. Ah! Ah! Ah! La havlele la Havle elber, kuvvete illa billah. Ya Rabbi. Dünyayı ezanla İslam'a davet eden büyük mazlum Bilal-i Habeşi de sıcak kumlar üstünde kırbaçlanıyordu. Ve ahattır, ahattır. ''Birdir, birdir'' demektiydi. Ben de ''Birsin, birsin, mülk senindir, şan senindir'' diyorum. Ya Allah, ya Cebbar. Ah oh be. İhtiyar kendinden geçti. <gülüyor> Bize kim derler ha? <gülüyor> ya, keyifim, gel, gel. <gülüyor> Remi'den alacağımız altınları hayal ediyorum da uçacak Al benden de o kadar Arkadaş bu işi çabuk bitirmiyor bakalım hadi İhtiyar kendinden geçti ama uzakları kıpır diyor. Ha? Sus tabiyle Beni bu nimete layık gördün Günahımı bağışla Günahımı bağışla Rahmetinle tecelli buyur Ey hadis Sevin sevin. İhtiyar bizden bağışlanma diliyor. Tabi gerçekten sevin. <gülüyor> o halde hemen rebinin yanına koş. Bu sevindirici haberi ona ulaştır. Aa, yo yo yo acele etmeyelim. Bakalım sözünde sadık mı? Şimdi onu ben kendine getiririm. Nasıl yani? Üzerine bir kovası dökerim aklı başına gelip. Tekine evet. duruyorsun. Hemen de. <gülüyor> <gülüyor> ah sana. <gülüyor> He dede. Öte dünyada neler gördün he? Gerçekten su işi yaradı. İhtiyar yavaş yavaş kendine biliyor. Haa ah, gözünü açtı bile. ha ah. <gülüyor> <gülüyor> hem de bize şefkatle bakıyor. Merhaba, merhaba baba. Merhaba evlat. Yüzünüzden anlıyorum ki sevinçlisiniz. Sevinin sevinin. Fakat Mansur sevinemeyecek. Madem ki bizden bağışlanmanı istiyorsun. O halde halifeden de istersin. Rebi bize ihtiyar, af ve bağış dilerse tez haber iletin demişti. Şimdi senin bağışlanma arzunu kendisine bildireceğim ha? Ha? Ne dersin? Ah yunersiz, ah bilgisiz adam. Git rebiyedeki İbrahim Nemrut'tan, Musa Firavundan, Yusuf Mısır Azizinden bağış istediyse ben de halifeden onu isteyeceğim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke müşriklerine baş ise ben de baş eğeceğim. milad Habeşi sözünden döndüyse ben de döneceğim. Aferin sana. Çabuk yola gel. Ya. <gülüyor> Benim topraktan yaratılan vücudum belki burada fakat canım yar ile sohbet etmekte. Vefadenizi ayağımın dibinde çağlamakta Dert bana derman olmakta Aman aman yine aklım karıştı Ha ha ha ha Evlat Aklın olsa elini ateşe sokar mıydın Hey Haris hemen yola revan ol Bu yüzdeyi Rebi'ye ver Alacağımız bir mükafatı düşün. Hemen gidiyorum <gülüyor> Hoşçakalın oh, Dediklerimi unutma genç adam Sen anlamasan da Rebi anlar Kim o? Ben geldim efendim. O ihtiyardan haber getirdim. Hemen içeri gir. <gülüyor> sevin sevin efendim. Lafa ağzında geveleyip durma. Çabuk söyle. İhtiyardan ne haber? O ihtiyar dedi ki. İbrahim Nemrut'tan, Musa Firavun'dan, Yusuf Mısır Melik'inden af dilediyse ben de halifeden bağış dilerim. Resul-i Ekrem müşriklere baş ediyse ben de... Mansur'a baş Ne Allah seni kahretsin bre hayvan herif. Senin iyi haberin bu muydu ha? Be hey akılsız adam. İbrahim ateşe atıldı gene af dilemedi. Musa Firavun'un saltanatını başına yıktı. Yusuf senelerce zindan derdi çekti fakat af dilemedi. Ebu Hanife'nin bize hakaret etmek istediğini duyurmak için mi koşarak geldin ha? Seni akılsız adam seni akılsız herif evet. Senin kafanı kırmak gerek Biz sandık ki Siz ikiniz de kahrolun Gerçekten sizde böcek kadar akıl yokmuş O ihtiyar da öyle dedi efendim Ah Ebu Hanife ah <gülüyor> Beni gene hüsrana uğrattın Ey aptal adam Derhal geri dön O ihtiyarın azabını arttır Bugün ona yetmiş kırbaç daha vuracaksınız İhtiyarın elinden çekeceği var ...onu aslanlar gelse elimden alamaz. Böyle aptallar olmasa... ...biz ne yapardık? Ben... ...ayrılık evinin mumuyum. Ben... ...arzu incisine kilidim. Ben zalimlerin amansız korkusuyum. Anlamaz beni... Mansur'um, rebim, ben Muhammed-i meşrebim. Ey aşk yuvasının kuşu, vefa aramada halin ne hoştu. Kerem sahibi Rabbin seni halil gibi, Yusuf gibi zindana layık gördü. Bayramın kutlu olsun. Ah, çıldırmak üzereyim. Bu ihtiyar gene neler diyor? Mahvolduk dostum mahvolduk oldu çabuk döndü neler oluyor Dedim ya felaket ha? İhtiyar bizi kandırdı ya. Ama şimdi görür o Ona öyle işkence edeceğim ki ha? Dünyaya geldiğine bin pişman olacak Artık onun gecesinin gündüzü de yoktur be, be dedi. Ne dedi? diyecek Kızdı öfkelendi beni payladı Tüh bizim aklımıza Demek bu ihtiyarın oyununa geldi Ey ihtiyar Şimdi derini üteceğim <gülüyor> evet. Baban Baban kasap mıydı evladım? Bak, bak, bak, bak, bak. <gülüyor> bak, bak, Ey Yezide, İhtiyarı ayağa kaldır. Ha? Bileklerini çengele tak. Ha? Ve benim ver. Gel kuziçek. Gel, gel. Ha? olan... Ha? <gülüyor> benim gibi kırbaç altında... ...inlediği halde... ...sevgilinin ismini dilinden düşürmemektir. Tek bir kelime söyle fakat doğru olsun. Size... Alemdeki kelimelerin en güzelini, en doğrusunu söylüyorum çocuklar. Ya, nedir o? La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Sen gene bizimle latife yapıyorsun aklınca. Ya, ya, Rabbi, ya. ya, Rabbi, ya. ya. ya Rabbi, ümitli bir gönülle beklediğim şudur ki benden razı olasın. Sen razı ol da bütün alem halkı bana darılsın Sen razı ola, benim kimi kemiğin Sen de kemik mi kalmış can mı kalmış ki? <gülüyor> <gülüyor> Fakat nasıl oluyor da Mansur'dan korkmuyorsun sen? Ey kendisine tapan kimse Niçin hakkı görmüyorsun? Ben Allah'tan korktuğum için bu Mansur'dan ancak aciz kimseler korkar. Ee, uzun ettin be ihtiyar. Ee. Ah. Ah. Ah. Ah. Eşhedü en la ah. ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Rabbim, ben senden razıyım. Sen de benden razı. Ah. Ah be. Ah. İhtiyar otelere kana taştı. <gülüyor> Babasını özlemiş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bayılmış olmasın? Hayır hayır. <gülüyor> ah. Bu defa öldük onu. <gülüyor> Ama iyi mi yaptık kötü mü? Biz verilen emri yerine getirecektik. He. Niye hemen ölü verdi? <gülüyor> ne güzel eğleniyorlar. <gülüyor> Hayır, öyle değil, öyle Ya. Pre darbeder herifler ne alaçısınız? Aman e, siz miydiniz efendim? Peki kimi bekliyorsunuz aptal adamlar? Eee, hiç kimseyi efendim. Eee, bu hani kenalemde ha nasıl yola geldi mi? Aa, yani o ihtiyarı mı soruyorsunuz efendim? Biraz şaşsam kimi soruyorum ya? Ee, seni kalın kafalı herifsin. Ama efendim ne desem bilmem ki, eee artık o ihtiyar yok. Yoksa onu zindandan kaçırdınız mı? Yok. O zaman işte ölümlerden ölüm beğenin. Yok. Yok. Yok. Sizin derinizi ürün. Yok. Yok efendim. Aha. Aha. Yanlış anladınız. Bizde adam kaçıracak göz var mı efendim? Ebu Hanife işkencemize dayanamadı. Ve az önce öldü. Öldü mü? Aa. Aa. Öldü ama ha. sanki gülüyor gibiydi. Ne asla yürekli biriymiş o idi ya. Tuh. Tuğ sizleri tuğ. Aptal adamlar sersemler. Hiçbir... Büyük bir felakete kapı açtınız. Onun ölüsü dilisinden daha tehlikelidir. Mansur'un saltanatı asıl şimdi gider. Ya. Çabuk beni onun yanına götürün. Ya. Şöyle buyur ya Rabbi. Bu ihtiyar öyle bir er ki öldü de bir kere halinden şikayet etmedi. Biz vurdukça Rabbine hamd diyordu. Böyle bir adama niçin kırbaç vurduk onu da bilmiş değilim. Ey koca sultan benim aptallığıma mı gülüyorsun? Ben gerçekten seni tanıyamamışım. E, efendim pişman olmuş gibisin. Ey gece kuşları incinin kadrini siz ne bilirsiniz ki? Akıllı düşman ahmak dosttan daha iyidir. Ya. Ey imam mezarının başında matem tutup... Bulutlar gibi ağlasam yeridir. Ama sen geri gelmeyeceksin. Dünyamız senin gibi bir dehayı artık zor görür. Allah Allah. Az bir aklım vardı o da uçtu. Hem bu zavallı ihtiyarı bize kırbaçlatıyorsunuz... ...hem de ölümüne ağlıyorsunuz. Bu ne iş efendim? Onu öldürdünüz uğursuz herifler. <gülüyor> Asıl uğursuzluk sizin gibi belalı adamların vezir olmasıdır. Eyvah ki cinayetlerine bizi de ortak ettin. Bizim akılsız kafamız altın sevdasına tutuldu da şu masum ihtiyara kırbaç vurduk. Seni de kırbaç altında öldürmek lazım. Öldürelim askerler! Askerler! Hadi çabuk! Çabuk buraya gelin askerler, askerler şu iki abdal herifin zincire vurup hemen hücreye kapatın. Dertlerini orada farelere anlatsınlar. Ey Salim, Mekneşe işte altın vadiyle kandırdın. Mahşerde iki elim yakanda. Yürü yürü, cehennem odunları sizi. Dere bire Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber Allah. Ooo oh, çocuklar zaman ne çabuk geçmiş Biz Ebu Hanife'nin hikayesine öyle dalmışız ki Zaman suyu üzerimizden vermiş. Büyük baba Büyük baba Şu anda yüreğimde sanki kandan ırmaklar akıyor İmam-ı Azam hazretlerine o kadar yandım ki Belki Mecnun Leyla için böyle yanmamıştır Bu nice iştir Çoğu zaman makam ve saltanat ırsı insanların akıl gözünü kör eder. Çoğu kere de tertemiz bir inci katır çobanının eline düşer. At sürüp giden yiğit her zaman menziline varamaz. Dünyada nice ibret alınacak hadiseler var, fakat ibret alanlar az. Başta da ifade ettiğimiz gibi Mansur tehditle zindanda imamı korkutacağını zannediyordu. Ve kadılığı ona vermek için de yemin etmişti. Ebu Hanife ise şöyle karşılık veriyordu. Eğer ben bu vazifeyi kabul etmediğim takdirde Fırat nehrinde boğulmakla tehdit edilsem, boğulmayı tercih ederim. Daha yumruk sallayan adam akıllı sayılmaz. Mansur da saltanat hırsıyla aklını yele vermiş. Sultan İmam Hicri 150. yılda ötelere kanat açtı. Sıddıklar ve şehitler kafilesinde yerini aldı ah, Ne mutlu ona Evet ne mutlu ona